Değerli dinleyiciler efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Efendim bir önceki kalın arkadaşımız Furkan Aydın bir soru daha vardı efendim. Namazlarda gevşek davranıyoruz. Ne yapmamız lazım demiş efendim. Evet. Namazı kılarken namazı miraç olarak anlamak gerekiyor. Rabbimizle konuşmak olarak, sohbet etmek olarak, halimizi arz etmek olarak anlamamız gerekir. Eğer bunu böyle anlarsak o gevşekliğimiz gider inşallah. E, muhabbetle namaza dururuz inşallah. Biraz da e, alışkanlık meselesi vardır. Alışkanlık. Yani bütün ibadetlerin bir melekesi vardır. Bir gücü, bir kuvveti vardır. Aynı şekilde e, yanlışların, günahların da şeytani bir gücü vardır. Ters taraftan bir gücü vardır. Nasıl ki Günahlardan kurtulmaya çalışırken bir çaba gayret sarf etmek gerekiyorsa, aynı şekilde ibadet yapmaya çalışırken de önce bir çaba gayret sarf etmemiz gerekir ki o bizde meleke olsun, bizde güç olsun, kuvvet olsun bizde. Mesela bir süre sonra bakarız ki artık o kendimizi zorlamadan bununla beraber muhabbetle namaza durduğumuzu göreceğiz. Bunun için önce biraz çaba gayret gerekiyor, sonra o bizde meleke güç ve kuvvet olunca e, istesek de artık bırakamıyoruz. Her harikarda oru muhabbetle yaparsın. Evet. Efendim Canan sağlam sormuş. Hayırlı akşamlar. Ben güzel sanatlar okumak istiyorum. Gelecek ay yetenek sınavına gireceğim. Ama kafam çok karışık. Resim çizmek günah mıdır? Evet. Resim çizmek günah değildir. O başka bir sanat. Geçmişte belki alimlerimiz böyle şeyler söylemişlerdir. Resim yapmak günahtır. Kıyamet günü Allah bu çizgi resme ruh ver deyip emredermiş. İşte o zaman kul ruh veremeyince zor durumda kalıyormuş. Bunlar tabii doğru şeyler değil, yanlış şeyler. O bir sanat, onun için herhangi bir günahı olmaz. Gönlümüz o açılan ferah olsun. Allah güzeli sever, güzellikleri sever, güzel yapanları sever. Yaptığımızı güzel yapmaya çalışmamız lazım. En güzelini yapmaya çalışmamız lazım. Onun için rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kardeşimiz resim yapabilir. Evet. Efendim Habil Aydeniz Tam Türk sormuş Allah mürşidinizle birlikte size aşkı tattırır dediniz ve ben Allah'ın izniyle bunu Hz. Ali'nin aşkı gibi tattım fakat ne yaparsam yapayım sohbette bulunan diğer talebelere kendimi bir türlü kabullendiremedim ve ben nasıl davranmam gerektiğini bulamıyorum sizce oraya devam etmeliyim evet eğer o muhabbeti aldıysa tattıysa bizce oraya devam etmelidir. Etrafındakiler kardeşleri onu kabul etmeyebilir. Eğer kabul etmiyorsa sorunu kardeşlerimizde aramak doğru değildir. Kendimize bakmamız gerekir. Acaba kardeşlerimiz bizim neyimizi kabul edemiyor? Onlara karşı olan tavrımızı mı, bakışımızı mı? Yoksa konuşurken konuştuklarımızı mı anlamıyor, beğenmiyor veya sevmiyor? Kendimize bakmamız gerekir. Belki tanışmak için bir zamana da ihtiyaç vardır, onlar bizdeki güzelliği görürse, o aşkı, o muhabbeti görürse, sevmemeleri mümkün değildir. Çünkü iman, imanı sever. Mümin, mümini sever. Allah'ı seven, Allah'ı seveni sever. Bir de eğer yolculuğu beraber yapıyorsa, o sevilmez mi? Nasıl sevilmez? Allah'ı seveni sevmiyorsak, kimi seveceğiz? Evet, Allah'ı seven, Rabbini isteyen sevilmeye layıktır. Allah onu seviyor. Allah'ı seven, Allah'ı seveni sever. Allah'ın sevdiğini sever. Sevmiyorsa imanında bir sorun var demektir. Ya da karşısındaki bunu anlamamış. ile de onların böyle gönül ehli olup bunu anlamaları gerekmiyor. Yavaş yavaş inşallah anlarlar. Görürler, severler, aynı zamanda onun bu muhabbetinden de istifade etmeye çalışırlar. Nasıl ki zahiri olarak bir yerde hava soğuk olduğunda üşüyorsak, sıcak olunca terliyorsak, manevi olarak da bu böyledir. Allah'ı sevenlerle beraber olduğumuzda mutlaka onların o muhabbeti, Allah'ın rahmetiyle, muhabbetiyle, Vedud isminin, ilah isminin, Rahim isminin tecellisiyle, ona tecelli ettiğinden dolayı o tecelli aynı zamanda o mekanın hepsine yayılır, tecelli eder. Onları da o rahmet, o muhabbet kaplar, bunu tattırır. Onun için Allah'ı sevenler nerede olursa olsun oraya Allah'ın rahmeti iniyor. Allah sevdiği için Allah'ın muhabbeti oraya iniyor. Oradakilerini kaplıyor, kapsıyor. Ee, i̇nşallah ee, öyle olur. O muhabbeti böyle üzerimizde göstermeye devam edeceğiz. Göreceğiz. Ee, Allah'ı sevenler bizi sever. Evet. Efendim Adem Demir sormuş. Kur'an'ı nuzul sırasına göre anlamaya çalıştığımızda Allah Müzemmil Suresinde Kalk ve inzar et buyurur, emrini veriyor. Birinin birkaç gün içinde bu kıvama gelmesi mümkün müdür? Birkaç gün içinde bu hale gelmesi asla mümkün değildir. Bu hitap Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onu hazırlanmıştır. Evet. Önce Allah Resulü'nü hazırladı. Sonra ona vahyetti. Ona vahyettiği andan itibaren o artık zaten hazır oldu. Onun için ona e, kalk, inzar etti buyurdu. İnzar etmek demek, nazara sunmak demektir. Nazara sunmak. Yoksa onu e, uyarmak değildir. Nazara sunmak. Hakkı, hakikati nazara sunmak. Nerede nazara sunacak? İnsanın önüne koyup gösterecek. Kendi üzerinden. Kendi üzerinden. Kendi üzerinden kulluğunu inzar edecek. Kendi üzerinden Allah'ın güzelliğini inzar edecek. Kendi üzerinden Allah'ın vahyini inzar edecek. Bütün bunların olması gerekir ki inzar edebilme haline sahip olsun. Yoksa birkaç kelime öğrendi, kalkıp inzar edebilir mi? İnzar edemez. Önce öğrenmesi gerekir. Önce anlaması gerekir. Allah gece kalk buyurduğunda sana ağır bir yük yükleyeceğiz buyurdu. Ağır bir söz yükleyeceğiz. O ağır sözü taşıyabilecek hale gelmesi gerekir. Bunun içinde gecede gece de kalkıp Tefekkür etmesi gerekir ayetler üzerinde, Kur'an'a dönüşmesi gerekir, ayetlere dönüşmesi gerekir onun. Onun için üzerinden inzar edecek, inzar etmeye başlayacak. Üzerindekini sonra dile dökecek. Eğer böyle olmazsa, yaşamadığı, tatmadığı bir şeyi söylerse yalan söylemiş olur, inzar etmiş olmuyor üzerinden. Ne yapmış olur? Sadece uyarmış olur. Mealde geçtiği gibi uyarmış olur. İnzar etmek, uyarmak değildir üzerinde göstermektir, nazara sürmaktır, göz önüne koymaktır. Onu göstermektir. Bunu üzerinden gösterebilmek için e, uzun bir zamana ihtiyaç olabilir. O zamana kadar önce alması gerekir, öğrenmesi gerekir, iman edip aklaka dönüştürüp yaşaması gerekir, amele dönüştürmesi gerekir. Sonra üzerinden zaten ahlakı da gösterir, muhabbeti de gösterir, ameli de onun üzerinden inzar eder. O'nun kendini zorlayıp ben size bir şey anlatayım demek değildir inzar etmek. İnzar'ı doğru anlamak gerekiyor. Evet. Efendim Ömer Güncü sormuş. Allah'ın selamı Efendimizin üzerine olsun. Efendimiz aile efradımıza gereken muameleyi yaptığımız halde bir türlü Allah'a dönmüyor, tercih edemiyor. Edemediği gibi ayağımıza bağ oluyor. Buna rağmen dik durmaya, sabretmeye çalışmamız doğru bir davranış mıdır? Doğru bir davranıştır. Allah ayet kelime kerimede öyle buyurdu. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabrımız Allah için olunca yuvamız dağılmasın. Çocuklarımız anasız ya da babasız kalmasın diye sabrettiğimizden dolayı Allah bizimle beraberdir. Allah bizi sever. Bu bize Allah'ın sevgisini, beraberliğini kazandırır. Bununla beraber karşıdaki de Aynı şekilde ters tarafa gittiği için mutlaka Allah gerekeni yapar. Allah bir yerde dur der. Dur deyince Allah durdurur. Ayet-i öyle buyurdu. Allah'ın yakalaması başkalarının yakalamasına benzemez. Kur'un yakalamasına benzemez. Allah bir yakaladı mı? Kim onu kurtarabilir? Hiç kimse. Bu herkes için böyledir. Kadın olsun, erkek olsun, sabrettiğinde mutlaka Allah gerekeni yapar. Bununla beraber o sabrettiği sürece de Allah'ın beraberliğini, muhabbetini kazanmış olur. Sabretmeye devam. Dolayısıyla Allah'ın sevgisini, beraberliğini kazanmaya devam. İnşallah. Efendim ilk bölümde bir kardeşimizin bir soru, sorusu vardı. Soru düzeltmiş efendim. Şöyle soruyorlar. Allah'ı kızdırmak için değil, dilediğim olmuyor anlamında kahır etmeyi sormuştum. Evet, Hocamı çok seviyorum, selam olsun demişler efendim. Evet, duamız kabul olmayınca, belki bu kelimeyi böyle kullanmak doğru değildir. Allah duayı reddetmez buyurdu. Kulun bana dua edince onu kabul ederim, ona icabet ederim buyurdu. Biz her, hangi duayı yaparsak yapalım, Rabbimizden hayır olanı istiyoruz. Değil mi? Bizim için hayırlıdır, bizim için faydalıdır deyip onu öyle istiyoruz. Ama onun bizim için hayır mı, şer mi olduğunu bilmiyoruz. Sadece kendimize göre öyle biliyoruz. Asıl bilen kimdir? Asıl bilen Allah'tır. Onun için buyurdu ayet-i kerimede, sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir, siz bilmezsiniz Allah bilir buyurdu. Allah biliyorsa, duaya da icabet ediyorsa bizim için hayır olanı yaratır. Eğer bizim istediğimizi bize vermiyorsa bizi ondan korudu demektir. Koruyor, muhafaza ediyor. Senin için hayır olanı yaratıyor ya da zamanı gelmemiş gelince ikram eder, ihsan eder. Her ne olursa olsun duamız makbul olmuştur, kabul görmüştür. Dua ile kulluğumuzu ortaya koymuş oluyoruz. Ben senin kurunum, sen de benim Rabbimsin. Mülk senindir, her şey sana aittir, ben senden istiyorum, deyip istemişiz Rabbimizden, kulluğumuzu yapmışız. Dua kulluktur, dua ibadetin özüdür buyurdu Resulullah Efendimiz. Kulluğumuzu yapmışız, ibadetimizi yapmış oluyoruz. Allah ikram ediyorsa hayırdır, ikram etmiyorsa bizi korudu. Yani hayır olanı bizim için yarattığı duamız kabul olmuştur demektir. İstemeyince ne olur? İstemeyince, Kul olmamış oluruz. Kulluğu kabul etmemiş oluruz. Mülkün sahibini kabul etmemiş oluruz. Dolayısıyla Allah'ın bizim için hayrı yaratmasını istememiş oluruz. Evet. Yani bu kahrolmak değildi. Bu nimete garp olmaktı. Duadan sonraki halimiz. Evet. Efendim Ömer Güncü sormuş tekrar. Efendimiz'e selam olsun. Kardeşlerimiz bizlere bakarken seviyor, güzel bakıyor. Farklı görüyor. Yalnız ben bundan rahatsız olduğumu defalarca ifade ediyorum. Böyle baktığı için değil, böyle olmadığımı gördüğüm için ben kendimi çok kınıyorum. Belki de üzerimdeki nimeti göremiyorum. Sizden özür diliyorum. Şükürsüz bir kurul olmaktan Allah'a sığınırım demişler efendim. Evet. Kendimize bakarken veya bir başkasına bakarken Allah'ın nazarıyla nazar etmemiz gerekir. Allah bir kulü huzura alıp hesaba çekerken günahlarını bir tarafa, sevaplarını da bir tarafa koyup tartıyor. Sevap kefesi ağır gelirse onu iyilerden sayıp cennete gönderiyor. Sevaba bire on vermiş, günaha da bire bir yazmıştır. Yani sevabı bir de ona katlanmıştır. Biz de bir insana bakarken ya da kendi kendimize bakarken sadece nefis tarafına, yanlış tarafımıza değil, öteki güzel tarafımıza da bakmamız gerekir ki kendimiz hakkında hüküm verebilelim. Eğer sadece nefis tarafına, yanlışlarımıza, eksiklerimize bakıp kendimiz hakkında karar verir, hüküm verirsek kendimizden razı olmayız. Kardeşimizin söylediği gibi kendimizi beğenmeyiz. Başkası bakınca beğeniyormuş. Başkasının görücü gibi bir şey var demektir bu. Kendisinin kendisinde görmediği ya da e, görmeyi istemediği, bakmadığı güzel bir tarafı varmış. Yani kardeşlerimizin gördüğü. Bu durumda onun görüşü yanlıştır. Kardeşlerimizin görüşü doğrudur. Kardeşlerimiz güzelliği görüyor onun üzerinde. O da kendi eksiklerini, yanlışlarını görüyor. Kendi kendisinde bu durumda bunu dengelemesi gerekir. Denge zaten böyle kurulur. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Evet, ben Miraca giderken, Adem babamızı gördüm. Sağına bakıp seviniyor, soluna bakıp ağlıyordu. Diyor, Cebrail kardeşime sordum, Adem babamız neden böyle yapıyor? Diyor, buyurdu ki, sağına bakınca cennetlik olan ümmetini, evlatlarını, neslini görüyor. İnsanları görüyor, soluna bakınca cehennemlikleri görüyor. Bizim de hem sağa hem sola bakmamız gerekir. Saka bakınca sevineceğiz, saka bakınca üzüleceğiz. Saka bakıp seviniyorsak, sevincimiz artsın diye saka amelleri çoğaltacağız. Saka bakıp üzülüyorsak, ağlıyorsak, bu durumda onları da düzeltmeye çalışmamız gerekir, tövbe etmeye çalışmamız gerekir. Eksikleri tamamlamaya çalışmamız gerekir. Böyle olunca insan iki kanatlı kuş gibi olur. Uçar yani. Allah'a yol alır. Tek kanatlı kuş nasıl uçmuyorsa tek tarafa bakan da yol alamaz. Bir tek güzel tarafına bakarsa yol alamaz. Bir tek kötü tarafına bakarsa gene yol alamaz. Yani ustad yolunda yolculuk yapamaz. İki tarafı birden görmesi gerekir ki iki kanatlı kuş gibi uçabilsin. Bir yandan güzel tarafına bakıyorum o aşkla, o muhabbetle Rabbine yakın olmak için bir daha çaba gayret sarf ediyor. Kötü tarafına, eksik tarafına, yanlış tarafına, günahına bakıp, onlardan da kaçırmaya, kurtulmaya, onlar için üzülüp, tövbe etmeye, istiğfar etmeye çalıştırırsa bir daha Allah'a yaklaşıyor. Her iki halde de hızlanıyor. Yani iki kanatlı kuş gibi oluyor. Ama tek tarafa bakarsa, tek kanatıyla çırpınmış oluyor. Evet, onun için hem kendimize hem de insanlara bakarken insafla bakmak gerekiyor, teraziyi doğru tutmak gerekiyor. Kendi nazarımızla değil, Allah'ın nazarıyla nazar etmemiz gerekiyor. Hem yanlışı, eksikliği görürken güzellikleri de görmek gerekiyor ki hakkını verebilelim, hakkını teslim etmiş olalım. Ona haksızlık ya da kendi kendimize haksızlık, zulmetmemiş olalım. Nefsimizin de üzerimizde hakkı vardır. Zahiri olarak da bu böyledir. Manevi olarak da bu böyledir. Yani ona ait olan hakkı ona teslim etmek gerekiyor. Yani nefis boyun büküyorsa, Rabbim Allah'tır diyorsa ona hakaret etmek haksızlık olur. Ama isyan ediyorsa, itiraz ediyorsa, kendi o gönül muhabbetine bakıp onu takdir etmek de yanlıştır. Ona zulüm olur. Yaptığını yapmaya devam et demek olur çünkü. Ee, Harine bakıp hükmü ona göre vermek gerekiyor. Hem başkaları için hem kendimiz için bu böyledir. O dengeyi e, bulmak gerekiyor. Allah ayet-i kerimede sizi vasat bir ümmet kıldık. Vasat ümmet. Ortada, dengede bir ümmet. Resul size siz de ümmete şahit olasınız diye. Bizim için şahit yani örnek Resulullah Efendimiz'dir. Biz de insanlara ortada, dengede durup şahit olacağız, yani örnek olacağız. Dengedeki insan nasıldır? İnsanlar bakınca bunu görmeleri gerekir. Onlar da bizimle beraber dengede durabilsin, yoksa dengesiz olur. Dengeyi kaybeder, düşer. İster sağa yatsın, ister sola yatsın fark etmiyor. Düştüğümü yanlış yapmış demektir. Düşmemek için tek taraflı değil, çift taraflı görüp, bakıp öyle dengede durmak gerekiyor. Evet. Efendim Ayhan Sönmez göndermişler efendim. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Hocama sorum, psikolojik rahatsızlığı olan 18 yaşında bir 18 yaşında kardeşim var. Annem ve babam sözde salih kullar denilen bazı kişilerin yanlarına dua almak niyetiyle gidiyorlar. Ancak kardeşimin boynuna astıkları bazı şeyler var. Mesela düğümlenmiş iplik halka şekline getirilmiş ve üzerine birkaç iğne saplanmış. Bu doğru bir İslam'ı metot mu? Hocam lütfen yardımcı olur musunuz? Rabbim hidayetinizi artırsın inşallah. Anladım. Kesinlikle bu yanlıştır. Eğer bir psikolojik hastalık varsa bu iki yönden gelmiş olabilir. Biri zahiri hastalık gibi dışarıdan gelmiş olabilir. Dışarıdan. Tamamen birileri hastadır. O hastalık ona bulaşmış, birileri bulaştırmış olabilir. Bir de bizim kendi eksikliğimizden dolayı, yanlışımızdan dolayı, yanlış anlayıp, yanlış bakışımızdan dolayı nefsin hastalanması vardır. Psikolojinin bozulması vardır. Hangisi olursa olsun fark etmez. Sonuçta bu bir hastalık. Genel olarak bu hastalığın kaynağı e, imanla ilgilidir, Allah'a tevekkül, Allah'a güvenle ilgilidir. Kendini bilmemekle, tanımamakla ilgilidir. Kul kendini bilmeyince, tanımayınca, Allah'a olan yakınlığını bilmeyince, Allah'ın kendisine yakınlığını tatmayınca, iman olmayınca, Allah'a güvenmeyince bunalıma düşer. E, hayatın yükünü taşıyamaz, düşer. Gücü buna yetmez, sonra e, baş edemeyince ölümü düşünür. Ölmeyi düşünür, insanlardan uzaklaşır. Böylece rahatsızlık başlar. Sonra o ağırlaşır. Bir de dışarıdan aldığı vardır, elinde olmadan, yani kendi isteğiyle olmadan dışarıdan bulaşmış rahatsızlık olabilir veya bedensel olabilir. Ya da böyle aileden gelme bir durum olabilir. Bunların hepsi farklı farklıdır. Her ne olursa olsun o sıradan bir hastalık gibidir. Bu durumda onun tedavi olması gerekiyor. Yoksa rüzgayla, iple, ip bağlamakla, düğüm atmakla bunlar yanlış şeyler, bunlar küfür şeyler. Olması gereken nedir? Evet, doktora gidilmesi gerekir. İlaç kullanılması gerekiyorsa ilaç kullanılması gerekir. Sonra ismi üzerine psikolojik tedavi. Bu ilaç tedavisiyle olacak şey de yerindir. Onun mutlaka bir dosta ihtiyacı vardır. Dost. Onu anlayacak ona yardım edecek bir dosta ihtiyacı vardır. Yani hastalığı hangi derecede olursa olsun, sonuç itibariyle onun bir dosta, bir Allah dostuna ihtiyacı vardır. Ama iple falan değil. Onu dinleyecek, onunla dertleşecek, onu sevecek, onu Allah için sevecek. En azından onun o hastalığını durdurur, biraz daha iyiye götürür, tam iyileşmese de. Eğer çok fazla kötü değilse zaten Atatürk'ü söylediğim gibi onun bir dosta ihtiyacı var. Bu dost aileden biri olabilir. Evet yazan kardeşimiz akraba mı demiş, kardeşim mi demişti? Kardeşiyafından. Evet o ona yardımcı olabilir. Yapması gereken şey ona sen hastasın demek değildir. Sen kötüsün demek değildir. Evet o sevgisini ona göstermektir. Yani sevgiye ihtiyacı var. Tek kelimeyle. Sonra ona açılır. O da ona doğruları, güzellikleri öğrettikçe kendine gelir. Kendini toparlamaya başlar. Bu uzun zaman alabilir. Yani biri 10 sene boyunca hastaysa 10 senelik yoru gitmiş demektir. Oyu tekrar geri getirebilmek için, düzeltmek için en az yine bir 10 seneye ihtiyaç vardır. Hadi 10 sene olmadı, hızla getirdim 5 sene olsun. En az 3 sene olsun. Yani bu kadarlık bir sıkıntıyı göze almak gerekiyor ki o iyileşsin. Ama 3-5 ay ise o çok daha kısa sürede iyileşir, düzelir. Evet, yardım etmek gerekiyor, yardımcı olmak gerekiyor. Önce en yakınlarının, aile efradının ona yardımcı olması gerekir. Ama böyle ipe düğüm atmakla değdi yalnız. Sevgisini göstersinler, yakınlıklarını göstersinler. Bununla beraber bir bilenden destek alsınlar. Gerçek bir Allah dostundan destek almaları gerekir. Nasıl yapmamız gerekir, ona nasıl davranmamız gerekir demeleri gerekir. Ne yapılması gerekir? O söyler onu, o da yapar. Onlar da yapmaya çalışır, düzeltirler. Evet. Efendim Sivas'tan hayırlı akşamlar. Peygamberimizi rüyada gülerken görmek ne anlama gelir acaba? Hocama hürmetler. Tüm ümmetin kandili. Şimdiden hayırlara vesile olur inşallah. Allah'a emanet olun demişler. Tamam. Ee, söylemiştik. Kardeşlerimiz birileri gönderdiğinde arkadaşlar birileri not etsinler. Yazılı olarak onlara şey yapalım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı rüyada görmek. Onu gülerken görmek. Daha doğrusu onu sevinçli görmek manasındadır. Gülerek sevinçle birine bakıyorsa ne demektir? Ona sen güzel yapıyorsun, sen doğru yapıyorsun, seni seviyorum demektir. En aşır şekilde bunu böyle anlamak gerekiyor. Ama Tam tersi neyse, kızgınsa, küskünse, ona bakmıyorsa, bu durumda ona küsmüş demektir. O bir yanlış yapıyor demektir. O herhangi bir yerde, bir şeyde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymuyor demektir. Özellikle mesela yakın bir zamanda güzel bir şey yapmışsa o kardeşimiz, Resulullah Efendimiz'e uymuştur. Resulullah Efendimiz bu durumda ona ne demiştir? Güzel yaptın, doğru yaptın, seni seviyorum demektir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Bununla beraber biri Resulullah Efendimiz rüyasında görürse veya onu mürakabede, tefekkürde onu görürse, onu müşahade ederse, onu gerçekten görmüştür. Evet öyle buyurdu Resulullah Efendimiz, kim beni rüyada görürse beni gerçekten görmüştür çünkü şeytan benim suretime giremez buyurdu. Bununla beraber, Resulullah Efendimiz ile ilgili rüyalar görülünce, mutlaka kendisi ile ilgili bir durum vardır, bunu da unutmamak gerekiyor. Yani farz edelim ki, gördü ki, Resulullah Efendimiz'in bir kolu kırıktır, mesela. Bu Resulullah Efendimiz'in kolunun kırıldığını göstermez, onun kolunun kırık olduğunu gösterir. Kim bunu görmüşse bu rüyayı, onun bir yanlışı vardır, koluyla bir yanlış yapmıştır. Sağ kolsa olsa ayrıdır, sol kolsa olsa ayrı bir şeydir. Bir eksik var, bir yanlış var bir yerde demektir. Yani onu gördüğünde, ondaki eksiklik kendisine ait bir eksiklik olarak anlaması gerekir. Bununla beraber ondaki güzellik de kendi gönlündeki güzelliktir, imanındaki güzelliktir. Yaptığı güzellikten dolayı o halde onu görmüştür. Hep e, görenle ilgilidir yani. Bu da böyle söylemiş olalım. Evet. Efendim Trabzon'dan barış göndermiş. ''Duayı ayrı bir zattan istemenin ötesinde kudret-i dilimden ve gönlümden takdirini bildirmesi olarak tefekkür ediyorum. Haddimi aşan bir tefekkür müdür? Selam ve hürmetimle demişler efendim. Güzel bir tefekkürdü ama tek taraflı, tek yönlü bir bakışla bakmıştır. Bir kul vardır, bir de Allah vardır. Her ne olursa olsun Allah bizden kulluk istiyor, kul olmamızı istiyor kendimizi görmemizi istiyor. Kendimizi görmezsek kulluk yapamayız. Dolayısıyla dua da yapamayız. Bu tek taraflı bir şey değildir. Evet. Allah kulluğunun gönlünden tecelli eder ve duayı ona yaptırır. Bu dua başka bir şeydir. Bir de bir kul olarak kulluğunu yap ve dua et. İste. Yani dua et. Davet et. İste. Yani Rabbim de. Rabbim senden şunu istiyorum. Bunu böyle yapmanı istiyorum. Böyle yapmamanı istiyorum. Bunu böyle seviyorum. Bunu böyle senin için seviyorum, seni bunu sevdiğin için seviyorum deyip dua etmek gerekiyor. Dua kulluktur. Sadece herhangi bir zattan dua istemek doğru değildir zaten, o ayrı şey. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Yani böyle kuru kuruya dua olmaz. Duanın dua olabilmesi için hem dilin hem gönlün hem fiilin işe dahil olması gerekir. Yani sen bir için dua etin. Allah sana sorar, kuru bunu niye istiyorsun? Sen buna cevap vermen gerekir. Ya Rabbi bunu, bunun için istiyorum. Bu durumda o duayı yaparken, yapmadan önce, sen elinden geleni yaptın mı, yapmadın mı? Yapmadınsa, bu dua, dua olmaz. Önce senin elinden geleni yapacaksın, çabanı gayretini ortaya koyacaksın, sonra benim elimden bu kadar gelir, Ya Rabbi bunu senden istiyorum. Allah onu yaratırken neyle yaratır? Bir gülüyle, bir vesileyle yaratır gene. Vesileye sarılmak Allah'ın emridir. Duaya sarılmak da Allah'ın emridir. Bir zattan duayı istemek de gene vesileye sarılmaktır. Allah emrettiği için. Bununla beraber Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor? Melekler, göktekiler, evet, yeryüzündekiler için istiğfar ederler. İman edenler için. Allah'a ve Resulüne itaat edenler için, iman edip salih amel işleyenler için gökteki melekler dua ederler, istiğfar ederler. Melekler niye bizim için dua ediyor, istiğfar ediyor? Allah bize dua etmemizi istiyor birbirimize. Birbirimizden dua istememizi de istiyor. Resulullah Efendimiz sahabenin dua istemiş midir? Evet. Bununla beraber sahabenin Resulullah Efendimiz'den dua istemesi gerekli midir? Evet. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Eğer onlar sana gelseydi, onlar Allah'a istiğfar etseydi, Allah'ın Resulü de onlar için istiğfar eder, etseydi, o zaman Allah onlar için gafur ve rahim olurdu. Allah onları mağfiret eder, rahmetiyle muamele ederdi. Ama onlar Allah'ın Resulü'ne gidip dua istemeye tenezzül etmediler. Evet, Onun için sadece böyle Rabbimin, Allah'ın benim gönlümde ne istiyorsa o Allah'ın benden istediğidir Benim üzerimde duaya dönüşür gibi düşünmek doğru değildir. Böyle bir hal var mıdır? Elbette ki böyle bir hal vardır ama kulun kullukta olması gerekir. Her anda Resulullah Efendimiz'in bir duası var. Her anda sabah kalkarken, elbisesini giyerken, yemek yerken, evden çıkarken, aya bakarken, güneşe bakarken, mescide girerken, mesciden çıkarken her halükarda bir duası var ve dua halindedir. Bu dua kulluk halidir. Dua kulluktur. Ama bununla beraber Allah onun gönlünden bir şey değil bu başka bir şeydir. Bu zaten onun elindeki bir şey değildir. Evet, o, o duayı yaparken o duayı Allah ile yapmış olur. O dua zaten reddolmayan duadır. Evet, inşallah anlaşılmıştır. Efendim, İngiltere'den Saadet gün doğdu. Ben İngiltere Galler bölgesinde şu an sizi büyük bir feyizle izliyorum. Allah bu güzel programınızı, programınızı daim etsin Sayın Hocam. Efendim. Allah razı olsun. İnşallah böyle gönül itibariyle hep beraber oluruz. Bununla beraber zaten her akşam her gece televizyonda sohbet var. Farklı farklı ayrı ayrı sohbetlerdir. Bütün bu sohbetleri yaparken... Anlayalım diyedir. Evet, tefsir sohbeti var, Rabbimizin kelamını anlayalım diyedir. El Esmaus, Hüsna sohbetleri var. Rabbimizi tanıyalım diyedir. isimleriyle. Kur'an'daki isimleriyle, Allah'ın kendisini isimlendirdiği gibi onu tanımamız işin yapılmıştır, Yaptı onları da. İman, İslam, ihsan vardır. Nasıl iman etmemiz gerekir? Onu anlamak içindir. Allah'a nasıl teslim olmamız gerekir? Evet, İslam'ı anlatmışız. Nasıl ihsan sahibi olmak gerekir? Allah'ın huzurunda nasıl durmak gerekir? Nasıl ihlas sahibi olması gerekir? Olmamız gerekir? Onu anlatmaya çalışmışız. Bununla beraber sohbetler vardır. E, Muhtelif böyle e, konularda sohbetler vardır. Aşk, aşık, maşuk vardır. Buna beraber e, bütün varlık aşktan ibarettir. Her bölümden ee, anlamak gerekir ki kendimizi anlayalım, Rabbimizi anlayalım, hayatı anlayalım, nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl kazanabileceğimizi anlayalım diye e, yapmışız bütün bunları. İnşallah e, Allah e, niyetimize göre, gönlümüze göre O'nun e, o söylediklerimizden, o kelamlardan O'nu ikram eder. O kelimelerin içine O Muhabbetimizi koyup, öyle ikram eder inşallah. Allah, muhabbeti, manayı kelimelere kelimelerin içine koymuştur. Dolayısıyla o kelimeler okunurken, dinlenirken, Allah'ın ayetleri dinlenirken veya e, hikmet anlatılırken, o kelimelerin içine Allah onu koymuştur. Biz onu dinlediğimizde, gönlümüzü açtığımızda Allah o kelimelerin içinden onu gönlümüze tecelli ettiriyor ikram ediyor onu. Efendim selamun aleyküm. Urfa'dan aleyküm. saygı ve sevgiler. Aleyküm Efendim sizden zahiri olarak uzakta olmam olmak istemesem de gönül halimi de etkiliyor. Ve bu hal gün geçtikçe beni daha çok zorluyor. Sizden uzakta olan kişilerin en çok ne yapması ve neye dikkat etmesi gerekir? Gönlün Allah ile beraber olması gerekir. Allah ile beraber. Mesele, kulun Allah ile beraber olmasıdır. Onun için ne diyoruz? Allah ayet-i kerimede buyuruyor, Nerede olursanız olun, ister tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Mesele, Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Sürekli kulun aynı halde olabilmesi zor şeydir. Gücü buna yetmeyebilir. Ama bununla beraber, kendisi gibi bir beşeri düşünebilir, gönül itibariyle onunla beraber olabilir. Onun için bir müşid-i tabi olanlar, Rabb'a bu, de, bu demektir zaten, gönül itibariyle, sevdigiyle beraber oluyor. Nasıl düşünüyor oluyor, nasıl öyle tefekkür ediyor? Mesela bir sevdigimiz olsa, birini sevsek, istesek de onu unutamıyoruz. Çalışırken de unutamıyoruz, yolda yürürken de unutamıyoruz, her halükarda aklımızda ve gönlümüzdedir. Ama bizim gönül halimiz Allah'a karşı böyle olmayınca bu durumda bu hali kazanmak için bu hali yaşayanlarla beraber olmak gerekiyor önce. Rabbuta bulur için. Müsilik ile beraber olmak bunun içindeyiz zaten. Onunla beraber olduğunca onun Allah'ı sevdiğini, Allah'ın onu sevdiğini kabul etmişsin ki ona beraber olmaya çalışıyorsun. Gönlün onunla beraber oluyor. Gönül onunla beraber olunca manevi olarak da beraber olmuş oluyorsun ki manevi olarak bu böyledir. Yani bunu sadece böyle bir düşünceden, bir fikirden, bir hayalden ibaret zannetmiyoruz, zannetmememiz gerekir. Ruhun böyle manevi bir hali vardır. Nereyi düşünürse, neyi düşünürse o anda oradadır. Yani namaza durduğunda ben miracayım dediğinde mirajdadır. Allah'ın huzurundadır. Mesele, gönlünü de orada tutup o hali tatmaya çalışmaktır. Aynı şekilde uzaktaki biri böçüdünden uzaksa, gönül itibariyle gönlünü onunla beraber ettiğinde onunla beraber olmuş olur. Manevi olarak da bunu tadar. Eğer gerçekten bunu yapmaya çalışırsa. Onun gönlündeki hal ona sirayet eder. Onun muhabbeti ona sirayet eder. Bununla beraber onu yanlış yapmaktan Yanlış hareket etmekten, yanlış konuşmaktan da alıkoyar. Gönül beraberliği olduğu için. O kendini muhafaza etmeye çalışır. Bu durumda ne olur? Gönül beraber olunca onlar beraberdir. Ama zahiri olarak beraber olmayınca da, gönül, e, zahiri olarak beraber olsa bile gönül beraber değilse o orada değildir, beraber olamamışlardır demektir. Bunu böyle yapar. Bunu sürekli böyle yapması gerekmiyor yalnız. Gönül hali neyi gerektiriyorsa öyle yapması gerekir. Beş saat sonra, üç saat sonra diyelim ki farklı bir hal aldı. Bu sefer gönlümüzü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber etmeye çalışmamız gerekir. Farz edelim ki onunla beraberiz. Farz edelim ki onunla buluştuk, onunla beraberiz. Beceremedikse geri döneriz. Becerdiyse de ileri gideriz, Allah'ın huzurundayız, Rabbim beni görüyor, bu hale dayanmak çok zor şeydir yalnız. Bazen edep gereği kendi kendimizi perdelememiz gerekir, edep gereği, bu gerekir böyle. Gönül itibariyle mesele Allah ile beraber olmaktır, Allah'ın huzurunda olmaktır. Allah'ın Resulü ile olunca da Allah ile beraber olmuş oluyorsun. Onunla beraber Allah'ın huzurunda durmuş oluyorsun, Allah'ın sevdiğiyle beraber olmuş oluyorsun. Aynı şekilde bir müşrik amiliyle beraber, gönlüyle beraber ettiğimizde de aynı şekilde e, gene onunla beraber Allah ile, Allah'ın huzurunda durmuş oluyoruz. Allah ile beraber olmuş oluyor, Allah'ın huzurunda olmuş oluyoruz. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselatü Vesselam: Salihler anıldığında Allah'ın rahmeti oraya iner. Herhangi birini düşünsek, Allah falancayı seviyor dersek, onu düşündük, Allah'ın sevdiği bir kulü vefat etmiş olsun. Gene oraya rahmet iniyor. Gönül itibariyle onu andın, onu hatırladın çünkü. Onu hatırlamakla Allah'ın rahmeti oraya iniyor. Manevi alemde bu işler böyledir. Bu bir hayal değildir. Bu bir fikirden, bir düşünceden ibaret değildir. Kişi mutlaka, yani Allah'ın sevdiklerini düşündüğünde, Kendinin üzerindeki o manevi nimeti de görür. Allah'a yakınlığı görür. Allah'ın kendisine rahmetiyle nazar ettiğini, tecelli ettiğini tazar. Aynı şekilde diyelim ki, gönül itibariyle firavunla beraber olduk, Nevrud beraber olduk. Allah'ı sevmeyen, Allah'a düşmanlık yapan, cahil biriyle beraber olduk. E, manevi olarak, gönlümüz onunla beraber oldu. Bir süre sonra göreceğiz ki sıkılacağız, bunalacağız. Hemen onun o düşünceden kurtulmaya çalışacağız. Onunla beraber olmaktan kurtulmaya çalışıp kaçıyoruz ondan manevi olarak demektir bu. Onun için doğru olan gönlümüzün doğrularla beraber olmasıdır. Allah ayet-i kerimede öyle buyururdu. Ee, Allah'a karşı takva sahibi olun, sadıklarla beraber olun. Yani senin Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirebilmen için, o sorumluluğu taşıyabilmen için sadıklarla beraber olman gerekir. Zahiri beraber olman gerekir. Manevi beraber olman gerekir. Zahiri olarak beraber olma imkanı olduğunda zahiri olmadığında manevi olarak gönül beraberliği gerekir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğinin arkadaşının dini üzeredir. Evet bu kadar ihtiyar olsun istedim. Evet, efendim çok teşekkür ederiz. İzniniz olursa bir kısa ara verelim inşallah. i̇nşallah. Sevgili izleyicilerimiz Kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.